أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم Hadis-i şeriflerinde kıyamet günü hiçbir gölgenin olmadığı bir günde yedi sınıf insanın Rabbimizin arşının gölgesi altında gölgelendirileceğini korunacağını anlatır. Arkadaşlar bir arz var, bir semavat var, sonra kürsi var, sonra da arş var. Dünyaya göre insan neyse, semavat'a göre arz da odur. Yani dünyanın büyüklüğü yanında insan ne kadar küçükse, semavat'ın büyüklüğü yanında arz da o kadar küçüktür. Kürsinin yanında semavat da o kadar küçüktür, Arşın yanında kürsi de o kadar küçüktür. Şöyle ifade edeyim, koskoca şu dünyaya arza bir yüklük atsanız, Dünyanın büyüklüğü yanında o yüksük ne kadar küçükse, şu semavatın büyüklüğü yanında bizim içinde yaşadığımız dünyamız o kadar küçüktür. Sonra bir de kürsi var, kürsinin yanında da semavat bir yüksük kadardır. Sonra arş var, arşın yanında da kürsi o kadar küçüktür. Siz bu büyüklerin içinde bir de insanın yerini tespit etmeye çalışın, kendi yerinizi tespit etmeye çalışın. Bir hiçiz. Bakınız kuran içerisinde bir ayet-i kerimesinde insan suresindeki bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz bizim Arş'la münasebetimizi şöyle anlatır. Emmedine yahmiluna'l arş ve men hauleh yusabbihuna bihamdi rabbihim ve yu'minuna bih. Arş'ı taşıyan görevli melekler Harşün taşıyıcıları, görevli melekler hamd ile Rablerini tesbih ederler ve yu'minun ve istâfirûne lillzîne âmenû veqihim azâbe cehennem bir de onları cehennem azabından koruyorlar. Bakın ayet-i kerime çok açık bize anlatıyor ki bizden trilyonlarla daha büyük olan arşın taşıyıcısı meleklere Allah emir vermiş, bizim adımıza istiğfar ediyorlar. Ya Rabbi o kulların günahlarını görmeyiver. Allah'ım o kulların günahlarını siliver diye, arşın taşıyıcısı meleklere Allah emir vermiş, onlar bizim adımıza dua ediyor, bizim adımıza istiğfarda bulunuyor. Bu çok mağazam bir şeydir. Eğer biz müminsek, Allah'a iman ediyorsak, mümin olduğumuz sürece, Allah'a iman ettiğimiz sürece, Bilelim ki o melekler bizim adımıza istiğfar ediyorlar. Yani Müslüman'ın arşla münasebetini anlatma adına bunları söyledim. İşte Allah'ın Resulü hadislerinde buyurur ki, öyle bir gün gelecek ki o gün güneş yoktur. İvashyamsukuv yarat, güneş dürülmüştür. Güneşin defteri dürülmüştür. Güneş yok olmuştur. Yıldızlar da yok olmuş. Ve izen rücumun kederat. Yıldızlar da parça parça dökülmüş, yerinden sökülüp sağa sola atılmış. O gün yıldız da yoktur. O gün sema da yoktur. İde sema Sema da parça parça olmuş. Ve ide sema unşakat. Sema şak şak yarılmış, atılmış. Artık ne sema var, ne ay var, ne güneş var, ne yıldız var, ne de az var. Böyle bir gün düşünün. Bugün mahşer günü. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam hadislerinde anlatır. Bugün de uzunca bir bekleyiş olacak. Kaç yıldır bilmiyoruz ama uzunca bir bekleyiş olacak. Öyle ki insanlar, Hazreti Adem'den bu tarafa gelmiş geçmiş milyarlarca insan kum tanesi gibi üst üste yığılacak. Allah Resulü başka bir hadislerinde anlatır. Kimi insan diz kapağına kadar, kimisi göbeğine kadar, kimi insan çenesine kadar kimisi de kulak nemeslerine varıncaya kadar terim içinde bu olacak. Korkunç bir bekleyiş. Yemeden, içmeden, hesapları, kitapları göğülmeden gözler çamaya dikilmiş bir bekleyiş düşünün. İşte insanlar bu bekleyişten kurtulma adına şöyle diyecekler. Rabbi peşin peşin cehenneme gitmeye razı olduk. Yeter ki şu bekleyişten bizi kurtar. Cehennemine gönder buna razıyız diyecekler. Düşünün bu insanlar cehennemi bilecek, cehennemin ne korkunç bir yer olduğunu bilecek ama buna rağmen o korkunç bekle bekleyişten kurtulma adına cehennemi tercih edecekler. İğne üstünde bir bekleme. İşte Allah Resulü o korkunç bekleme anında diyor, yedi sınıf insan var ki onlar arşın gölgesi altında gölgelenecek, Allah onları koruyacaktır. İşte hadiste bu anlatılır. Kısaca inşallah açıklamaya çalışayım. Birincisi diyor Peygamberimiz, imamun adil, adil bir imam. Arkadaşlar imam, özel manada müminlerin emiri demektir. Allah'ın Rasulü Hazreti Muhammed aleyhisselam gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman, Hazreti Ali gibi, Ömer bin Abdülaziz Aziz gibi. Ve kıyamete kadar gelecek müminlere imamlık vazifesini ihraz eden herkes işte imam adildir. Eğer bunlar adil olursa, konuştukları zaman adaleti ortaya koyarlar, iş yaptıkları zaman adil iş yaparlar, adaletlerini ortaya koydukları zaman adil davranırlarsa, hükümlerini ortaya koydukları zaman adil davranırlarsa, işte bunlar yarın mahşer gününde, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde ifade bulduğu vecile Rahman'ın arşının gölgesinin altında gölgelendirilecek insanlardır. Biraz daha genel manada imam hepimiziz. Hepimiz imamız. Hani bir hadis vardı Allah Resulünün. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun amrâyetihi. Hepiniz çobanısınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz diyordu ya peygamberimiz. Öyleyse bu manada hepimiz çobanız, hepimiz imamız, hepimiz sorumluyuz. İşte bu manada meseleye bakacak olursak, ele alacak olursak hepimiz sorumluyuz. Arkadaşlar çoban, çobanlık deyince, sürü ya da çobanlık deyince çok güzel bir münasebet var. Çoban sürüsünü eğitmekle mükelleftir. Çoban sürüsü doyurmakla ve kurmakla mükelleftir. Yani çobanlıkta iradeyi yönetme, yönlendirme eğitimi vardır. Bütün peygamberler çobanlık yapmıştır. Hz. Musa'dan tutun, Hz. Peygamber aleyhisselama varıncaya kadar bütün peygamberler çobanlık yaptı. Ne için çobanlık yaptı? Önce hayvanları güttürdü, hayvanları eğitti. Daha sonra insanlara çobanlık yaptıracaktı Allah onlara da. Önce onlara çobanlık yaptırdı. Şoban, iradeyi eğiten kişidir. Bunu iyi anlayalım. Sürü hep ot istese de, otun dışında başka bir şey istemese de, sürekli ot istese de, ya da başka şey istemese de, şoban onları doyumak zorundadır. Biz de birilerinin çobanıyız ya, kişi çobandır ya, kişinin sürüsü hep, hep ot istese de, ya da mark istese, dolar istese, riyal istese de, Gönle hep o muzahrafata de sabırla kişi sürü sürü iradesini değiştirmekle, hayra kanalize etmekle, kulluğa kanalize etmekle yükümlüdür. İşte çoban ya da çobanlık deyince biz bunu anlıyoruz. Çoban deyince bir de şunu anlıyoruz, çoban yerleşik hayattan uzak kişi demektir. Çoban dağ başında Allah'ın meşrut ayetleriyle karşı karşıya kucak kucağı olduğundan tüm hayatını bunlara göre ayarlar. Ayla karşı karşıya, yıldızla karşı karşıya, güneşle karşı karşıya, ağaçla karşı karşıya, kuşla karşı karşıya, su ile karşı rüzgarla karşı karşıya olduğu için, yani Cenab-ı Hakk'ın meşrut ayetleriyle kucak kucağı olduğu için çoban tüm hayatını bunlara göre ayarlarlar. Şimdi siz arabanızı komşunun evinin önüne park edemezsiniz, bir takım kurallar var. Ama çobanın sürüsünü az ilerideki ağacın altına park etmesi ile öbür ağacın altına park etmesi arasında, beş metre uzak, üç metre beriye park etmesi arasında hiçbir fark yoktur. Bir de şunu anlıyoruz, çobanlık kölelikte hürriyet, hürriyette köleliktir. Çoban hem köledir hem de efendidir. Efendilikte kölelik ya da kölelikte efendilik. Çobanın bir ağası vardır. Çobanın bir de sürüsü vardır. Çoban sürüsünün efendisidir ama ağasının da kölesidir. Ağasının kölesi, kölesiliği altında sürüsünün efendisidir çoban. Kişi de böyledir. Herkese bir sürü teslim edilmiştir. İşte Allah Resulü hadislerinde bunu anlatıyor. Hepiniz çobansınız. Siz Allah'ın kölesisiniz ama sürünüzün de efendisisiniz. Yani kölelikte efendilik, efendilikte kölelik. İşte bu anlatılıyor. Bir de bunu anladık. Bir de şunu anlıyoruz. İslam'ın vazife bölümünü temel prensip kabul etmediğini anlıyoruz. İslam'da vazife bölümü temel prensip değildir. Yani Hadis anlatılacak, işte hocalar anlatacak, para kazanılacak, cemaat kazanacak, böyle bir şey yoktur İslam'da. İslam'da herkes hadisi anlatmak, anlamak zorundadır. Herkes kendi rızkını, kendisi kazanmak zorundadır. Birileri kazanacak, diğerleri yiyecek yoktur bu İslam'da. Birileri sürekli yemek pişirecek, hazırlayacak, ötekiler de yiyici, böyle bir şey yoktur İslam'da. Herkes kendi yemeğini kendisi pişirme zorundadır. Herkes kendi ayakkabısını kendisi tamir ettirmek zorundadır. Herkes kendi rızkını kendisi kazanmak zorundadır. En azından bu münavebe usulüyle olur. Allah'ın Resulü'nün hayatında görüyoruz, sahabenin içerisinde birileri sürekli yemek pişirir makamında değildi. Öbürleri de yer makamında değildi. Allah Resulü sefere çıktığında ya da hazardayken, iki sahabi arkadasa biri nöbetle yemek pişirirdi, öteki yerdi. İkinci önünde de öbürü pişirirdi, beriki yerdi. Yani illa da hayatımızda birileri hep pişirici olacak, diğerleri yiyici olacak, birileri hadis anlatarak hizmet edecek, öbürleri para kazanacak, İslam'da böyle bir şey yoktur. Yani hadis anlatmaya ya da ayet anlatmaya gelince bunu hocalar yapacak, dinlemeye gelince cemaat yapacak, yok öyle şey. Yani hoca dinlemeyecek ya da cemaat anlatmayacak diye böyle bir kayıt yoktur. İşte biz bu hadisten bunu da anlıyoruz. Bir de şunu anlıyoruz ki, Herkese ayrı sürü veriliyor. Herkesin sürüsü farklıdır. Öyleyse, herkesin sorumluluk alanı da farklıdır. Öyleyse, herkes kendi sürüsünü, kendi sorumluluk alanını çok iyi bilmeli ki, başkalarının sürüsüyle kişi kendisini heder etmemeli. Sorumluluk alanını kişi iyi bilmeli. Mesela bir kadının sürüsü, kocanın evidir ve çocuklarıdır. وَالْمَرْأَتُ رَائِيَةٌ ف۪ي بَيْتِ زَوْجِهَا Hadis çok çok açık. Allah Resulü buyurur ki, Kadın da çobandır, kime çobandır? Çocuklarına ve kocasının evine. Demek ki kadının sorumluluk alanı kendi çocukları ve kocasının evidir. Şimdi bir kadın kendi sorumluluk alanını, kendi sürüsünü ihmal eder. Yani kendi çocuklarını eğitmekten kaçar da hep başkalarının çocuklarını eğitmeye giderse bu kadın sorumluluk alanına kaçmış demektir. Ya da kadın kendi sorumluluk alanını bilmez de kocalarının cuma işlerini ayarlamaya kalkarsa işte o zaman kadın hepten sorumluluk alanını terk etmiş demektir. Ya da bir erkek hep başkalarının sürüsünü eğitme adına gider de... kendi evindeki çocuklarını ihmal ederse... işte bu da kendi sorumluluk alanından kaçmış demektir. Ben buluşuma benzetirim. Ben ki bir adam ekmek imal ediyor. Akşama kadar binlerce yüz binlerce ekmek imal ediyor. Konya'da her eve ekmek ulaştırıyor ama... akşam evine giderken koltuğunun altında... kendi çocuklarına iki tane ekmek götürmüyorsa... İşte bu baba kendi sorumluluğundan kaçmış demektir. Öyleyse siz sürüsü bulunduğunuz evinizi, sürünüzü bir düşünün. Eğer sürünüze karşı adil davranmıyorsanız işte mahşer gününde Allah korusun belki kulaklarınıza kadar terin içinde boğulacaksınız. Ama sürünüze karşı, şobanı bulunduğunuz sürünüze karşı vazifelerinizi icra ediyorsanız, adil davranıyorsanız adil davranmak ne? Onlara vereceğiniz isimden tutun da, onlara vereceğiniz eğitime varıncaya kadar, onların kalbini, kafasını, midesini doyurmanıza varıncaya kadar her noktada adil davranmak zorundasınız. Çocuklarınızı Allah'la tanıştırmak zorundasınız. Çocuklarını kitaplarıyla tanıştırmak zorundasınız. Çocuklarınızı peygamberle tanıştırmak zorundasınız. Eğer bütün bunları yapmıyorsanız, sorumluluğunuzdan kaçmışsınız demektir. Dedim ya kısaca edecektim Birinci madde böyle... İmamın adil, adil bir imam. İkinci madde şöyle, hadis yani, ve racilun ve şabun neşe'fi taatillah. Allah'a ibadetle büyümüş bir genç. İşte bu da yarın kıyamet gününde, arşın gölgesi altında gölgelendirilecek. Allah'a ibadette ve taatta büyüyen bir genç. Düşünüyorum da ben, herhalde çocukluk dönemimizde treni kaçırdık çoğumuz öyle olacak ki kişi bu hadiste anlatılan kişi 7 yaşında şeytana rağmen namaza başlayacak 8 yaşında namaz kılacak 9 yaşında namaz kılacak 10 yaşında Allah'ın kulu 20 yaşında Allah'ın kulu 50 yaşında Allah'ın kulu hayatının tümünde kulluk vazifesini ihmal etmeyecek Allah'ın kulu olacak işte hadiste bu anlatılıyor yani bir yıl Allah'ın kulu olacak ama yılda bir defa, şöyle yılbaşı gecesi. Ya Rabbi müsaade, bak 364 gün senin kulun oldum. Bugününe müsaade, Birlerinin kulu olmak istiyorum demeyecek bir şey. Hayatının tümünde Allah'ın kulu olacak. Ya da 364 gün ya da işte 20 sene Allah'ın kulu da işte gerde gireceği gece bir başkasının kulu oluvereyim. Kızımı bilmem neyin kulu yapıvereyim, Hristiyanlığa kul yapıvereyim, gelinimi şöyle şöyle yapıvereyim demeyecek Müslüman. Hayatının tümünde Müslüman Allah'a kul ve köle olacak. Çarşıda Allah'ın kulu olacak Müslüman ama evinin içinde hamuluyla karşı karşıya iken de Allah'ın kulu olacak, kullukta olacak. farklı bir hayat sergilemeyecek. Birilerine hadis anlatırken Allah'ın kulu, fakat aynı hadisi kendisine uygularken de kişi Allah'ın kulu olacak. İşte hadiste kısaca anlatılmak istenen ikinci nokta budur. Üçüncüsü şöyle: varacun tasadaka bi sadakatim hatta la ta'lemu şimaluhu ma tunfuku yeminu. Öyle bir adam ki Allah yolunda sadaka verecek, infa edecek ama sağ elin verdiğini, sol eli duymayacak. Hadis aynen böyle. Düşünüyoruz, nasıl anlayalım bunu? Kişinin verdiği sadakayı gizlemesi anlatılıyor buradan. Anladık ama, hadi bir başkasından gizledik. Sadaka verdik, bir başkasından gizledik. Ama kişinin kendi kendinden gizlemesi mümkün değildir. Ben eğer birine sadaka veriyorsam, bu verdiğim sadakayı birilerinden gizlemem mümkündür ama kendi kendimden gizleyemem. Yani sağ elimin verdiğini sol elim duymayacak. Arkadaşlar burada anlatılmak istenen şey şudur. Gizlemekten ziyade burada anlatılmak istenen şey bu işi alışkanlık haline getireceğiz. O kadar çok vereceğiz ki alışkanlık haline getireceğiz. Yani bu işi hayatın içinde kabul edeceğiz. ...hayatın içindeki normal hareketlerimizden birisi kabul edeceği... ...işte hadiste anlatılan budur. Bakın bir iki vereyim. Hayatında bir defa İstanbul'a giden bir adam hiç unutmaz değil mi? İndiği yeri, bindiği yeri hep hatırlar. Şurada inmiştik, şurada yemek yemiştik, şurada su içmiştik... ...şuradan yeri ziyaret etmiştik diye... ...indiği, bindiği yeri hiç unutmaz. Hep hatırlar. Ama sürekli İstanbul'a giden bir adam... ...indiği, bindiği yeri hatırlayamaz. Niye? Artık o onun için alışkanlık haline gelmiştir. İşte bunun gibi, ön bir defa veren bir adam hiç unutmaz. Kime verdiğini, kaç para verdiğini, nerede verdiğini, nasıl verdiğini hiç unutmaz. Ama sürekli veren bir adam, sürekli veren bir adam artık onu hatırlayamaz. Bir soru sorayım size. Bugün kaç lokma yediniz? E bu elliyemedin bunu. Bak bilmiyorum değil mi? Bu elliyedi ya. Sağ elliyedi lokmayı. Böyle götürdüm. Kaç lokma yediniz? Bak bilmiyorsunuz. Niye? Çünkü o iş alışkanlık haline geldi de ondan. sürekli yiyorsunuz da onunla. İşte vermeyi de sürekli yaparsanız, sürekli verirseniz o zaman kime verdiğinizi, kış para verdiğinizi, nasıl verdiğinizi hatırlayamazsınız. İşte o zaman sağ elin verdiğini son el duymaz hale gelir. Ama ayda yılda bir kere verirseniz hiç unutmazsınız. İşte hadiste anlatılmak istenen budur. Yani bu işi alışkanlık haline getirin. Yalnız bu işi yapmak bir şarta bağlı. O da mülkün Allah'a ait oluşunu anlamaya bağlı. Eğer bunu anlamamışsa kişi bunu yapamaz. Yani kişi şuna inanıyorsa bu mülk benim değil, bu mülk Allah'ındır. Buna inanıyorsa kişi bu işi rahat yapacaktır. Ama buna inanmıyorsa yapamaz. Bir misal vereyim bakın. Mesela Ramazan hocam, bana bin tane kalem verse, dese ki bu kalemleri benim adıma dağıtıversin. Şimdi ben, kalem benim de değil ya, Ramazan Hoca'nın ya, bende emanet ya, şuradan çıkarım, önüme gelen herkese kalem veririm. Bir, iki, üç, ne kadar istersen. Niye? Benim değil de ondan. Ramazan Hoca verdi ya, o zaten dağıtılmalı ya. İşte biz de şu anda cebimizdekini, altımızdakini, evimizdekini, dükkanımızdakini bizim değil de Allah'ın olarak kabul edersek, o zaman çok rahat vereceğiz. Ama bu bizimdir diye kabullenirsek vermediğimiz zaman da Allah'ın zorla onu bizim elimizden alabileceğine inanıyorsak rahat veririz. Rahat vereceğiz demektir. İşte Allah Resulü hadislerinde öyle buyuruyor. Ve rujun tassadka bi sadekatin hatta la ta'lemu şimaluhu ma'tun bir adam ki sadaka verecek ama sağ elinin verdiğini son eli duymayacak. Bu iş alışkanlık haline gelecek. Ondan sonra bakın Allah'ın Resulü şöyle buyurdu <gülüyor> Diyor ki Peygamberimiz bir kadın ki mansup sahibi, güzellik sahibi, cemal sahibi bir erkeğe diyecek ki gayrimeşru, buluşalım, zina edelim diye zina teklifinde bulunacak. O erkek de onunla zina etme gücüne sahip iken diyecek ki İnni ben Allah'tan korkarım, böyle bir şey yapmam derse işte bu kişi yarın kıyamet gününde arşın gölgesi altında gölgelenecektir. Arkadaşlar kadın mı erkek mi olduğu belli olmayacak kadar yaşlı, güzel olmayan bir kadın insanı zinaya çağırsa zaten fıtraten insanın içinde bir meyil yoktur. Bir tiksilme vardır. Ondan kurtulmak kolaydır ama çok güzel bir kadın düşünün. Mansup sahibi, ceman sahibi yani herkesin kendisine istikbal ettiği, kendisiyle beraber olmak için can attığı, Üstelik kimseye yüz vermeyen, kimseyi adam hesabına koymayan bir kadın düşünün, soylu sokru, güzel bir kadın, işte böyle bir kadın zina teklifinde bulunacak ve kişi diyecek ki bunu yapacak da güçlü olacak, her türlü imkan elimde olacak. Sonra diyecek ki inni akrafullah. Gerçekten zordur. Benim bir arkadaşım vardı ilahiyatta. Trende böyle bir kadın zina teklif etmiş, arkadaşımın dili tutulmuş. Üç gün konuşamadı. Kolay değil ya. Şeytanın bütün ordularıyla savaşan bir adam yorgun düşer ya. Şeytan bütün ordularıyla hücum etti. Hani bir ayet-i Allah diyordu ya, İnne kayde الشَّيْطَانِ kana فَعِفًا Şeytanın hilesi çok zayıftır. Şeytanın mekri, şeytanın tuzağı çok zayıftır ama اِنَّ kayde kun عَظ۪يمٍ Kadınların tuzağı pek azın diyor Allah. Kadının hilesi, kadının mekri, kadının tuzağı, kadının laneti pek şiddetli diyor Allah. Vallahi, bilmem de, Allah kimsenin başına getirmesin, sizin de başınıza gelirse, böyle bitirende ya da bir kuyuda, ya da bir mağarada, ya da bir ıssız dağın arkasında dayanmak çok zor. Ben bunu şuna benzetirim. Arkadaşlar, bu elin meyli değil sadece, bu gözün meyli değil sadece, bu kalbin meyli de değil. Tüm vücutun meyledir. Zina tüm vücutun meyledir. Ve ben buluşma benzeteyim. 150 tonluk bir tırı yokuşta durdurmaya benzer bu. Çok zor. 150 tonluk bir tırı zorsa bu durumda durdurmak da insanın kendi kendini durdurması da zordur. Bakınız Züleyha Hazreti Yusuf'a kalbini kaptırmıştı da Kadınlar kınamış da onu, diyor ki Hz. Yusuf'u karşılarına çıkarıvermişti Reyha, ne diyor, işte beni kınadınız Yusuf, bakın dayanabilir misiniz bakalım. Kadınlar dayanamadı da, ellerindeki elmaları soyacağız derken ellerini kesi verdiler. Gerçekten zordur. Ayet-i Kerime'de diyor ki, eğer bizim rahmetimiz yetişmeseydi, o ona meyletmişti, o da ona meyletmişti. Eğer bizim rahmetimiz yetişmeseydi, iş bitmişti diyor. Zordur yani. Gerçekten zordur. Öyleyse arkadaşlar böyle bir şey temenni etmeyeceğiz. Şu cümleme lütfen dikkat Böyle bir şey temenni etmeyeceğiz. Yani ya Rabbi beni ıssız bir ormanda, kimsenin olmayacağı bir yerde ya da bir mağarada çok güzel, caman sahibi, mansup sahibi bir kadınla baş başa bırak. Ben sabredeyim, böylece imtihanı kazanayım. Sonra arşın gölgesinde gölgeleneyim. Yok. Böyle bir şey istenmez, temenni edilmez. Tıpkı benzer. Ya Rabbi, bana bir elli milyon lira ver, onunla beni bir imtihana çek, ben kazanırım. Ya kazanamazsan? Ya kazanamazsan? Ya Rabbi, beni bir milyarla imtihana çek, ben kazanırım. Ya kazanamazsan? Ya Rabbi, bir evim vardı, bir ev daha ver, onunla da imtihana çek beni, ben kazanırım. Ya kazanamazsan? şimdi herkes bunun peşinde değil mi ya? 10 milyonu olan onu 20 milyon yapma peşinde değil mi? 20 milyonu olan onu 40 milyon yapma peşinde değil mi? Halbuki böyle bir şey temenni etmek caiz değil. Tıpkı şuna benzer bu. Ya Rabbi beni bir mağarada güzel, cema sahibi bir kadınla baş başa bırak, ben sabredeyim, sonra imtihanı kazanayım demeye benzer bu. Böyle bir şey temenni edilmez ama kader böyle bir durumla karşı karşıya kalmışsak, o zaman da inni Akafullah diyeceğiz. Ben Allah'tan kotarım böyle bir şey yapmam diyeceğiz. İşte, tabi işte anlatılan kişilerden birisi de budur. Ondan sonra bakın, yine Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. وَرَّزُلَٰهِ تَحَابَّةِ اللّٰهِ اِجْتَمَٓا عَلَيْهِ وَتَفَرَّتَ عَلَيْهِ İki adam ki Allah için birbirlerini sevdiler, Allah için bir araya geliyorlar, Allah için de ayrılıyorlar. İşte bu iki kişi birbirlerini Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve Allah için ayrılan kişiler, yarın kıyamet gününde yine Rabbimizin arşının gölgesinin altında gölgelenecek. Şurasını anladık. Birbirimizi Allah için seveceğiz, Allah için bir araya geleceğiz. Bunu anladık ama... Niye ayrılacağız ya? Hani hadiste diyor ki peygamberimiz... ...Allah için bir araya geliyorlar ve Allah için ayrılıyorlar. Konuştukları zaman, bir araya geldikleri zaman Allah için bir araya gelirler. Ayrıldıkları zaman da Allah için ayrılıyorlar. Bir araya gelmeyi anladık ama sahabi bakıyoruz ki... ...kimisi Mısır'a gitti, kimisi Hindistan'a gitti, kimisi İran'a gitti, kimisi Türkiye'ye geldi... ...kimisi Azerbaycan'a gitti, kimisi şuraya, kimisi buraya gitti. Ne için gitti sahabi... Bulundukları bölgeye Allah'ın dinini taşıma adına, tebliğ ve talim yapma adına gitti. Öyleyse sahabenin ayrılması da Allah içindir, sahabenin birleşmesi de Allah içindir. Camide birleşiyoruz Allah adına, namaz kılma adına, cemaatle namazı kılıyoruz. Bir araya gelmemiz Allah için, sonra her şey işine güne dağılıyor, dağılmamız da yine Allah için. Bir, bir, mana var. bir de bakın burada şu mana var. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Ama ikimizden biri eğer yolunu değiştirirse, mesela Budist oldu, mesela Şimtsoyus oldu, mesela meyhaneye verdi, beraber giderken meyhaneye sattı. E ayrılmayacağız diye onunla beraber Budist olmak zorunda değiliz ki, ayrılmayacağız diye onunla beraber meyhane ehlinden olmak zorunda değiliz ki, değil mi? Ayrıldı. Ne yapacağız ya? Yapma diyeceğiz, etme diyeceğiz, yazıktır diyeceğiz. Yolunu değiştirme diyeceğiz, Allah'a kul ol diyeceğiz, yanlış yoldasın diyeceğiz. Ama buna rağmen bizi dinlemezse oraya giderse, işte orada da Allah için ayrılacağız. Bir de bu mana var. Hani Peygamberimiz Kaab bin Malik'e 55 gün küsü verdi dedi mi? Niye küsü? Yolunu değiştirdi diye, kanatını değiştirdi diye, cihada iştirak etmedi diye, 55 küsü verdi. İşte biz de yol değiştirenlerle ayrılmak zorundayız. Eğer bugün ayrılmıyorsak, eğer aynı yatakta dünyaya gelsek bile, aynı yastığa baş koysak bile, aynı mektepte okusak bile, aynı hizle mensubu olsak bile, aynı babadan anıdan doğsak bile, aynı apartmanda otursak bile, karşımızdaki, çünkü diyor ki Peygamber'iniz, birleştikleri zaman Allah adına birleşirler, ayrıldıkları zaman da Allah adına ayrılırlar eğer bugün ortağınız namaz kımıyor diye onunla hala sevişebiliyorsanız eğer bugün arkadaşınız kumar oynadığı halde hala onunla mürasibetlerinizi sürdürüyorsanız işte bu cahiliyetten gelir hatta bir hadislerinde buyurur ki peygamberimiz eğer insan kendi davasını paylaşmayanlarla kendi arasına bir mesafe koymazsa o zaman Allah kalplerini birleştiri verir ne demek yani bu o ikisinin kalbini Allah birleştirir. Karşısındakinin sevdiğini belki de sevmeye başlar. Karşısındakinin baktığı yere o da bakmaya başlar. Karşısındakinin tavzı telafesini o da almaya başlar. Böylece Allah iki grubun kalplerini birleştiriverir. Demek ki Allah için seveceğiz ama Allah için de ayrılacağız. Şöyle bir ayrılma da hatırıma geldi. Diyelim ki cephede düşmanla karşı karşıyayız. İçimizden birisinin bir fedakarlık yapması gerekiyor. Düşmanın cephanesini bombalaması gerekiyor, infilak ettirmesi gerekiyor. Yanımızdaki arkadaşlarımızdan en cesur el imamısı dedi ki siz oturun, siz böyle bir tehlikeye kendinizi atmayın, ben gideyim, cephane uçurayım geleyim. Vedalaştı bizimle ayrıldı çünkü bizim muvaffakiyetimiz için ikimizden birinin şehit olması lazımdı. O gitti. Ayrıldık bak. Ne adına ayrıldık? Allah adına ayrıldık. Birleşirken de Allah adına, ayrılırken de Allah adına. <gülüyor> Altıncısı şöyle, iki madde kaldı. وَا kalbu muallakun مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِ Bir adam ki, kalbi mescide asılı. Kalbi mescide aslını bağlı. Vallahi ben anlamakta güç çekiyorum. Siz anlayabildiğiniz mi bilmem. Amder. Şöyle anlayabildiğim kadarıyla hazmetmeye çalışayım. Bugün bu hadisin bu bölümünü anlamak gerçekten güç. Çünkü biz peygamberimizin hayatını okuduğumuz zaman gerçekten anlayamıyoruz. Çünkü çok farklı bir hayatları vardı. Doymaları farklıydı yemeleri farklıydı. Mal anlayışları farklı, ev anlayışları farklı, eşyaya bakış açıları farklı, kadına bakışları farklı, cihat anlayışları farklı, namazları farklı, haşları farklı, zekat anlayışları, sadaka anlayışları farklı, istikbal anlayışları farklı, ikram anlayışları farklı, eğitim anlayışları farklı. Siz bu farklılar zincirine bir de mescit anlayışlarını, mescide bakışlarını eklerseniz o da farklı bakın hadisi bir daha okuyorum bir adam ki kalbi meskide asılı ya insan herhalde kalbini bir yere bırakıp gidemez değil mi? ölür ya kalbinin bulunduğu yerde asılı olduğu yerde bulunmak zorunda bir kişi yani şunu anlıyorum ben buradan o dönemde bir müslüman meskitten ayrılmışsa ölmüştür meskitte ise çünkü bir adam kalbini bir yere asıp Allah'a sonra da ben biraz dola diyemez ölür ya. Kalbi oda asılı durmaz ki. Bakın Allah Resulü buyurur ki bir adam ki onun kalbi mescide asılır. Gerçekten anlamakta büyük çekiyoruz. Arkadaşlar o dönemde bir Müslüman mescide bağlıydı. Niye? Mescitten ayrıldığı zaman mescitten uzaklaştığı zaman bir Müslüman o dönemde ölmüştü. Bakın sahabeden birisi bunu denemiş. Ve bu salebe diye bir zat vardır. mescid Hamame diye de geçer ismi. O gelmiş bir ara demiş ki ya Allah, müsaade edersen biraz malımla, koyunlarımla işimle meşgul olma adına kısa bir dönem mescidden ayrı kalmak istiyorum. Müsaade buyurun. resul bunu duyar duymaz, çüyleri diken diken olmuş ölürsün demiş. Mescidden ayrılış ölür Demiş Allah Resulü müsaade etmemiş. Adam bir daha gelmiş, bir daha gelmiş, bir daha gelmiş, bir daha gelmiş derken istemeye istemeye Allah'ın Resulü ona izin verdi. Ve adam teklemeye başladı. Önce vakit namazlarında tekledi, sonra cuma namazlarında tekledi ve sonra Allah korusun öldü gitti. Mescid-ül Hamame, cami kuşu ya da Ebu Salebe denen o zat öldü gitti. Münafık oldu, çıktı gitti İslam Bakın, kişinin meskitten ayrılması, Allah korusun, kalbini kaybetmesi, yani hayatiyetini kaybetmesi, yani sihtede durumdan çıkması ya da yaşama noktasından çıkması demektir. Ben bunu böyle anlıyorum. Allah Resulü bir hadislerinde buyurur ki, ağzınızda soğan sarımsak kokusuyla meskide gelmeyin. Fakat bugün bir adam soğan sarımsak kökünde yatsa bile... Adamın hiçbir derdi yok. Niye? Çünkü adamın camiye gelme diye bir derdi yok ki. Soğanın, tarımsağın, kütünün, şuanın içinde yatsa bile adamın bir derdi yok. Çünkü bugünün mescitleri emeklilerin buluşma yeri. Dünün mescidi hayatı organize yeri. Bakın şu cümlenin iyi anlayın. Dünkü mescit arkadaşlar hayat kaynağıydı. Çünkü ayet oraya geliyordu hadis orada söyleniyordu... vahiy oradan alınıyordu... sevgiliyle orada buluşuluyordu, hayatı düzenleme yeriydi mescit... Müslüman... çocuğuna vereceği eğitimden... ailesine vereceği eğitime varıncaya kadar... kazanmasına varıncaya kadar... okuması gereken şeye varıncaya kadar... sabahında akşamında yatsısında... yapması gereken şeyin tümüne varıncaya kadar... mescitten alacaktı... mescitten alıyordu... hayatı öylece düzenliyordu... halbuki bugün... ...hayatı düzenleyen mescitler değişmiş. Berikisi berikine göre Yani arkadaşlar bugünün mescitleri değişmiş. Halklarımızın aslı bulunduğu yerler değişmiş. Öyleyse siz bir düşünün. En çok bulunduğunuz yer neresi? En çok uğradığınız yer neresi? Sizi aradıkları zaman en çok buldukları yer neresi? En çok rancavur verdiğiniz yer neresi? Hayatınızı düzenleme adına... Mesaj aldığınız, en çok mesaj aldığınız yer neresi? İşte orası sizin mescidinizdir. Allah Resulü buyurur ki, kalbi mescide asılı. Yani mescit varsa o diri. Mescide gitmiyorsa, mescitle ilgi alakayı kesmişse o ölür. İşte hadisten ben bunu anlıyorum. Peki bizim bugünkü mescitlerimiz bu manada bir mescit olmadığına göre... Öyleyse bu tip mescitleri kurmak zorundayız. Allah'ın ayetlerinin açık açık anlatıldığı, peygamberin hadislerinin açık açık okunduğu, nasıl yaşayacağız, nasıl Müslüman olacağız, bütün bunların açık açık anlatıldığı, şu baskıların, bu terörlerin kırıldığı, mescitlerimizi imar etmek zorundayız. Bu mescitleri inşa etmek zorundayız. Çünkü, Kıyamet gününde Arşın bölgesinin altında gölgelenecek işte o yiğitler bu mescitlerden yetişecek. Başka çaremiz yok. Bu mescitleri kurmak, bu mescitleri inşa etme zorundayız Son madde şöyle: Varacun ve, ve karallahı kâliyen bir adam ki gizli de Allah'ı zikreliyor, vuhuyet ki ve ağlıyor. Tefalat ayna iki gözünden. Yaş kışkırıyor. İşte bu yedinci sınıftaki adam. Artık yedinci sınıfa geçti bu. Sonuncu ve yedinci sınıfta bu adam. Bir adam ki tenhada hiç kimsenin olmadığı bir yerde hiçbir şeyden etkilenmeyerek zaten kimsenin olmadığı bir yerde insan, insandan etkilenmez ki sadece Allah'tan etkilenerek ağlarsa, Allah'ı zikrederse işte bu adam da kıyamet gününde Hiçbir gölgenin olmadığı bir demde Rabbimizin arşının gölgesinin altında gölgelenecek. Şöyle diyeyim bakın. Zikir kavramını, kelimesini zaman zaman söyledik. Birkaç cümle halinde şöyle söyleyeyim. Zikir nedir? Önce onu bir söyleyin bakın. Arkadaşlar zikir hatırlamaktır. Hatırlamak. Hani birine bir mendil veriyorsunuz. ...o sizi hatırlama adına sürekli o mendili yanında taşıyorsa... ...işte bu zikirdir. Zikir, hatırlamak. Ama neyi hatırlamak? O anda Allah'ın bizden ne istediğini hatırlamak ve icra etmek zikirdir. Mesela bakın bir misal vereyim. İçimizden birisine desem ki... ...nereye gidiyorsunuz? İşte Şamlının evine. Şamlının evinde... ...işte Ahmet da benim şu kadar param var onu bana al gel desem, o arkadaş da buraya gelse, Şanlı'nın evine gelse, benim dediğimi hatırlasa, işte Ali hocanın Şanlı'da şu kadar parası varmış almam bu dese, hatırlasa, fakat almasa parayı, almadan gelse bana. Bu hatırlama sayılır mı? Hatırlama sayılmaz. İşte Allah, Allah, Allah, Allah diyerek Allah'ı hatırlamak, eğer Allah'ın o anda bizden istediğini icra ettirmiyorsa bizden, bu hatırlama hatırlama sayılmaz. Bir misal vereyim bakın. Bir yere oturmuşsunuz, elinize tesli almışsınız, Allah, Allah, Allah, Allah diyorsunuz ama orada televizyon açık, birileri televizyon seyrediyor. Bu zikir değildir, bu hatırlama değildir. Halbuki Allah o anda hatırlansaydı Allah şöyle diyecekti, kulum... Orada bir günah işleniyor, onu engelle, o televizyonu kapat diyecekti. Ya da oradan kalk git diyecekti, gücün yetmiyorsa diyecekti. Demek ki Allah'ı hatırlamak demek, Allah'ın o anla bizden ne istediğini hatırlayıp onu icra etmek demektir. Anladınız değil mi? Mesela bir yerde oturuyorsunuz, elinizde tesbih almışsınız, La ilahe illallah, La ilahe illallah zikrediyorsunuz. Ama karşınızda iki Müslüman günah işliyor. İşte o anda sizin yaptığınız Allah'ı hatırlama değil. Allah'ın hatırlamak, Allah'ın o anda bizden ne istediğini hatırlamaktır. Ya da elinize teşki almışsınız, namaz vakti geçip gidiyorsanız hala zikir yapıyorsunuz. Bu hatırlama değil. Halbuki o andaki zikir, Allah'ı hatırlamaksa Allah o anda bize şunu diyecekti, kalk namaz kıl namaz, namaz geçmek üzere. Yani Allah'ın her bir konumda, her bir makamda bizden istediğini hatırlayıp icra etmek işte zikir odur. Mesela, yemeğin başına oturdunuz, Bismillahirrahmanirrahim dediniz, evet bu Allah'ı hatırlamadı ama yemekte Allah'ın bizden istediklerini eğer hatırlıyor, icra ediyorsak işte zikir budur. Mesela, Allah bize şöyle diyecekti hatırlasaydık, son elle yeme, sağ elle ye, önünden ye, besmene çekerek ye diyecektim. ya da fazla israf etme diyecektim. İşte biz yemeğin başında Allah'ın bizden istediklerini hatırlar ve icra edersek bu zikirdir. Bir kadın düşünün, sırtına ince bir pardüsü giyerken besmele çekiyor. Bismillah diyor kadın. Bu Allah'a hatırladı sayılmaz. Allah'ı hatırlasaydı Allah şöyle diyecekti ey kadın, o pardüsüyü giyme sırtına, o çıplak elbise giyme sırtına, o yakışmadı sana, o tel rengindeki çorabı giyme sırtına. Haramdır bu. Ama kadın hem tır renginde çorap giyiyor, hem de saçı başı açık bir pardufi giyiyor, arkasından bu pardufi giyerken de Bismillahirrahmanirrahim diyor. Alışkanlık. O Allah'a hatırladığı sayılmaz. Çünkü Allah'ı hatırlamak o anda Allah'ın kendisinden istediğini hatırlayıp onu icra etmektir. Halbuki o Allah'a hatırlasaydı o anda Allah ona şöyle diyecekti, örtülü bir elbise giy. Tepeden tırnağı örtülü bir elbise giy diyecekti. Bunu hatırlaması lazımdı. Zikir budur. Öyleyse bakın ne diyor Peygamberimiz? Bir Müslüman ki... ...gizlide, hiçbir kimsenin bulunmadığı bir tenhada... ...Allah'ı zikredecek. Allah'ın kendisinden istediklerini hatırlayacak. icra etmeye koyulacak. Ve sonra ağlayacak. Zaten tenhada Allah'la buluşan bir adam... ...Allah'la irtibat kuran bir adam... ...ağlamaktan başka bir şey yapamaz. Onun yapacağı ancak ağlamak. Çünkü... Ağlamak bir manada acziyetin ifadesidir. Acizliğin ifadesi. Yani karşımızdaki bir adamın yapacağı bir şey kalmamışsa, yapacağı ağlamaktır. Hani kadınlar öyle ya. Kadınlar zayıf ya, güçsüz ya. Kocası karşısında yapacağı bir şey kalmadığı için kadının yapacağı şey ağlamaktır. E biz Allah karşısında ne yapabiliriz ya? Öyleyse ancak ağlarız. Çünkü Allah'a güç yetmez ki. Bunun manası şudur. Ya Rabbi ben senin karşısında, senin karşında yapacağım hiçbir şey yok. Güveneceğim hiçbir dalım yok benim ya Rabbi. Senin adına ağlıyorum, günahlarımı affet Allah'ım deme adına kişi o anda ağlayacak. Arkadaşlar ağlamanın iki kaynağı var. Yani iki şeyden dolayı insan ağlar. Bir sevinç gözyaşı döker, bir de ıstırap gözyaşı. Hani adamın oğlu askerden gelince sevincinden kucaklar da ağlar ya... Bir de kalfa bir suç işleyince... ...ustayı görünce ağlar ya... ...kızacak diye. İşte iki tür ağlayış vardır. Bir sevinç gözyaşı... ...oğlum askerinden geldi diye ağlıyor adam... ...ya da sevdiğine kavuştuğu için ağlıyor adam... ...tutamıyor kendisini... ...bir de bir günah işlediği için... ...bir hata işlediği için ustam dövecek diye ağlıyor... ...babam annem dövecek diye ağlıyor. İşte ağlamanın sebebi ikidir. Ya sevinç gözyaşıdır... ...ya da ıstırap gözyaşı. İşte kişi Allah'la buluştuğu zaman... İkisi için de ağlar. Bir, Allah'la buluşma sevincinden ötürü ağlar. Bir de Allah'a karşı vazifelerini icra edemediğinden dolayı ağlar. Ve bir de muhasebe yapar. Geçmişin muhasebesini yapar. Geleceğin programlamasını yapar. Geçmişi muhasebe ederken Allah'la birlikte geçen günlerinden dolayı kişi sevinir, sevinir gözdaşı döker. Eğer geçmişi muhasebe ederken Allah'la beraber geçen günleri atsa o zaman ıstırap gözdaşı döker geleceğini programlar. İşte Allah Resulü son derece açık ve net bir biçimde hadislerinde bize bunu anlatır. Bu yedi sınıf insanı anlatır. Bu bizim için hedeftir. Öyleyse bu yedi sınıf insanın içinde olmaya çalışalım. Bunları kendimize özellik kabul edip, temel sıfat kabul edip, bunlar istikametinde amel işleyelim, hareket edip kendimizi ayarlayalım. Rabbim hepimizi cümle ümmeti Muhammed'i rızasından ayırmasın razı olduğu kullarının zümbesine bizi ilhat duyuyorsun amellerimizi kabul etsin şu mübarek gecede isyanlarımızı günahlarımızı mazur görsün Efendimiz Hazreti Muhammed İslam'ın mukaddes mübarek ruhlarını şahat ve şah eylesin Hazreti Adem ve Efendimiz arasında gelmiş geçmiş ne kadar Emliya ve Museli salavatullahi ve selamuhu aleyhim Hazreti gelmiş geçmişse hepsinin ruhlarına salat ve selam olsun hepsinin ruhlarını şahat ve şahduman eleyip makamlarını Ali eylesin, onlar hürmetine isyanlarımızı mavzu görsün, hatalarımızı mağfur eylesin, günahlarımızı, ayıplarımızı setre eylesin, bizi yolunda kullansın, razı olduğu kulların zümnesine bizi inhak eylesin, bizi nefislerimizle baş başa bırakmasın, yar ve yardımcımız olsun, bizi kullukta daim ve kayın Kur'an'ı ve sünneti anlayıp hayatımıza aktarmayıp, ve Kur'an'ın ve sünneti hayata hakim kılacak güçlü kuvvetli bir cemaat olmayı Rabbim cümlemize nasip ve mukadder kılsın. İhtiraflarımızı Rabbim izale buyursun. Gönüllerimizdeki buruzetlerimizi Rabbim izale buyursun. Sevişmeyi Allah için birleşmeyi, Allah için ayrılmayı, Allah'ın dinini yaşama noktasında karşınıza çıkan en güzel bir kadın bile olsa imni asafullah demeyi, Bolca sadaka vermeyi, verirken de sağ elimizin verdiğini, sol elimiz duymayacak kadar bu işi alışkanlık haline getirmeyi, unutacak noktaya gelmeyi, get getirmeyi Rabbim cümlemize ve cümle Muhammed'e nasip etsin. Gönüllerimizin mescide bağlı olarak bilmemizi, idrak etmemizi, mescitten ayrıldığımız zaman mutlaka öleceğimizi, hayatiyetimizi kaybedeceğimizi inşallah anlamayı, o noktaya Allah bizi ila ediyorsun inşallah.